Selamun aleyküm, aleykümselam. Bir selefiyle konuşurken, اِنَّ اللّٰهَ arşihi ve وَعَرْشُهُ فَوْقَ سَمَوَاتِهِ Muhakkak ki Allah arşın üzerindedir, arşı göklerin üzerindedir. diye bir hadisi bana sundu. Bu hadisin kaynağı olarak Ebu Davud İbni Hüzeyme, Beyhaki, El Esma ve Sıfat İbni Mende kaynaklarını gösterdi. Ben de bu rivayet sahih bile olsa, oradaki fevk üzerinde kelimesi Allah Teala hakkında kullanıldığında mekan zarfı olarak değil, manevi yücelik ve üstünlük anlamında kullanılır dedim. Ama beni tevil ile suçladı. Bu rivayetin aslı nedir? Benim açıklamalarım yanlış mıdır? Bu kişiye nasıl cevap verilmelidir? Yukarıdaki bir bu yukarıdaki bu rivayette bir ekleme, uydurma, sukuşturma var mıdır? Bu rivayetin özel olarak sıhhat zafı durumu hakkında şu anda hafızamda bir bilgi yok arkadaşlar. Eee Dolayısıyla şöyledir, böyledir diye e, boşa atmak, boşa atmış adam durumuna düşmek istemem. Ama şunu biliyoruz, e, sahih olsa bile bu rivayet bir akide bildiriyor bize. Yani allah Teala'ya bir mekan isnadında, izafesinde bulunuyor bu rivayet. Diyelim ki sahiptir. Araştıracağım inşallah önümüzdeki hafta durumunu arkadaşlar bana hatırlatsın. Ee, özel olarak söyleyelim ama diyelim ki sahihtir. Sonuçta bu bir haberi vahittir. Kur'an-ı Azimüşşan'ın mutlak e, muhkem ayetleri var. Cenab-ı Hakk'ın tenzihini emrediyor bize. Oradaki tenzih Cenab-ı Hakk'ın herhangi bir şekilde mahlukata benzemesi konusunda akla gelebilecek her şeyden tenzihtir. Dolayısıyla bu türlü zaman mekan izafelerini de ihtiva eder. Yani Er-Rahman-ı Alel ayetinden allah Teala'nın arşın üzerinde üst kısmında olduğu anlaşılmaz. Eğer bu rivayet sahihse biz deriz ki bu haberi vahittir. Ortada Cenab-ı Hakk'ın tenzihini ihtiva eden muhkem ayetler var. Dolayısıyla muhtemelen manayla rivayet edilmiştir. Hadisi reddetmeyelim üstünü çizmeyelim. Ee, ama muhtemeldir ki manayla rivayet edilmiştir. Manayla bu tarz şeylerin rivayet edildiğini biz biliyoruz. Bukhari'de, Müslim'de, Kütüb-i Sütte'de, sair kaynaklarda manayla rivayet edilmiş bu tür çok müteşabihata dair çok hadis var. Ee, burada detaylarına girmek istemiyorum. Bukhari'den, Müslim'den öyle hadisler okurum ki ben burada size şaşırırsınız. Biz bu hadislerin üstünü çizmeyelim. Diyelim ki Allahu alem burada Rabi tasarrufları var. Raviler herhalde anladıkları gibi naklettiler diyelim. Ya da diyelim ki Allahu alem bir muradihi bih. Bundan muradı eğer lafız olduğu gibi nakledildiyse bize Allah bilir. Resul Ekrem Efendimiz kastını kendisi daha iyi bilir. Ama buradan bir teşbih, Cenab-ı Hakk'a bir mekan izafesi tayini çıkmaz, çıkmamalıdır. Susarız, hep herhangi bir şey söylemeyiz. Yani selef de böyle yapmıyor muydu? Emir ruha kemacaet bilateevil. Yani o rivayetleri geldiği gibi nakledin ve tevil yapmayın. Şimdi böyle geldiyse, diyelim ki Fevkal Arş rivayeti sahih olarak geldi bize. Tevil yapmayalım. Cenab-ı Hakka bir mekan tayininde bulunmayalım. ...hani karşı tarafı tevil yapmamak yapmakla suçladılar ya bu soruda öyle anlatıyor. O arkadaşımızın kendisi de tevil yapıyor aslında. Cenab-ı Hakk'a bir mekan tayininde bulunmak suretiyle rivayeti tevil ediyor. Susarsanız mesele biter. Yani tenzih akidesini muhafaza etmek kaydıyla Allahu alem derseniz ben hiçbir şey söylemiyorum. Arşın üstü, altı üst tarafı altı hiçbir şey söylemiyorum. ...bize böyle geldi, ben de bunu böyle naklettim, yani nasıl? gibi bir soru sorma bana. Böyle derseniz problem yok. Hadis sahihse buna inanan arkadaşımız, kardeşimiz de böyle diyorsa hiçbir problem yok. Ama arşin üst tarafı vesaire falan diye tayine başlarsa burada problem çıkıyor. Ee, dolayısıyla burada durabilmek lazım ama dediğim gibi rivayetin durumu nedir onu inşallah haftaya... Ee, şey yapalım takip